250, numaralı konu, Miktad bin Esved ile iki arkadaşının aç kalması, evet, Miktad bin Esved şöyle anlatıyor, ben ve iki arkadaşım neredeyse kulaklarımız ve gözlerimizi kaybedecektik, bizi yanlarına almayı Resulullah'ın ashabına teklif ediyorduk, fakat kimse bizi kabul etmiyordu, nihayet Resulullah bizi yanına aldı, Hazreti Peygamber'in üç keçisi vardı, onları sağarlardı, Peygamber o sütü aramızda taksim ediyordu, biz peygamberin payını bırakıyorduk, peygamber geliyor, uykuda olanı uyandırmayacak, uyanık olanın ise işitebileceği şekilde selam veriyordu, şeytan bir gün bana şu vesveseyi verdi, sen Resulullah'ın payına düşen sütü de içsen olmaz mı, Hz. Peygamber nasılsa Ensar'a gider, onlar da kendisine ikramda bulunurlar, böylece o sütü içinceye kadar bu vesvese benden gitmedi, sütü içtikten sonra ise pişman oldum, ben ne yaptım, Hazreti Peygamber gelecek, sütünü bulamayınca da benim aleyhimde beddua edecek ve ben helak olacağım, diye düşündüm, iki arkadaşım ise paylarına düşeni içtiler ve uyudular, benim ise uykum gelmiyordu, sırtımda bir abam vardı, başıma doğru çektiğimde ayaklarım, ayaklarıma çektiğimde ise başım dışarıda kalıyordu, Hazreti Peygamber daha önceki gibi eve geldi, Allah'ın dilediği kadar namaz kıldı, sonra sütüne baktı, onu göremeyince elini kaldırdı, ben işte Resulullah benim aleyhimde şu anda bedda edecek ve ben helak olacağım diye düşündüm. Fakat gördüm ki Hazreti Peygamber, Ey Allah'ım, kim bana yedirirse ona yedir, kim bana içirirse ona içir, şeklinde dua ediyordu, hemen bıçağı aldım, abamı sırtıma attım, o keçilere gittim, hangisi daha semiz ise onu Resulullah'a keseyim, dedim, baktım ki hepsinin memeleri süt dolu, kesmekten vazgeçtim, her zamanki kabı alıp doluncaya kadar keçiyi sağdım, sonra Resulullah'a götürdüm, Peygamber sütü içti, sonra bana verdi, ben içtim, sonra yere düşecek kadar güldüm, Hazreti Hazreti Peygamber, Ey Miklat, bu senin kötülüklerinden birisidir, dedi ve başladım, yaptıklarımı Resulullah'a söylemeye, Hazreti Peygamber, bu, Allah'tan bir rahmettir, keşke sen iki arkadaşını da uyandırsaydın, onlar da bu sütten içseydi, buyurdu, ben de, seni hak ile, peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim, sen bu sütü içtikten ve ben de senin artığını içtikten sonra bu sütten kim mahrum olmuşsa o beni ilgilendirmez, dedim.